Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala rasulillah. Ve sahbihi ecmain emme bat. Geçen hafta hatırlarsanız Allah'ın isim ve sıfatlarına, iman bölümüne değindik. Allah subhanahu ve teala'nın isimlerine, sıfatlarına iman etmemiz gerektiğini, kitabın ve sünnetin haber verdiği tarzda, ehl sünnet ve cemaat imamlarının bize öğrettiği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 Buradaki bu cümleden şunu da anlayacağız. Allah-u Teala'nın Muhammed Ali asla isminde sıfatında bir noksanlık yok. Sıfatları kemal derecede. Yani Allah-u Teala'nın bir sıfatında eksiklik ve noksanlık ifade etmek Allah'ın zatına da zarar verir sıfatlarının eksikliğini ifade etmiş oluruz. O halde Rabbimin isminde sıfatında yüce olduğuna, eksiksiz olduğuna iman ediyoruz. Buna dair şimdi deliller var. Evet. Bu sıfatların sayısı çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır. Bir, Hayat. Allahu Teala şöyle buyurmuştu. Allah o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, diridir, kayyumdur. Zatıyla ve kemaliyle kaindir. Bakarak güzel. Evet. Hayat dediğimiz zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın diri olduğunu, canlı olduğunu ispat ediyoruz. Yani iman ettiğimiz Allah diridir. Yani yok değil, ölü değil. Haşa ve kella böyle bir isim veya bir sıfat arayışlarına da girmeyeceğiz. Bize burada yakışan Kur'an'ın haber verdiğini ispat etmeyin İşte ayet Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. O Allah'tan başka hak mabut ilah yoktur ve o hayy ve kayyumdur. Diridir. Kayyumdur. Zatıyla ve sıfatıyla kaimdir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 Burada da Rabbimizin alim sıfatını yani bilme sıfatını doğruluyoruz. Öyle Allah Subhanahu ve ta'ala yaratır ve yarattığı kulunu da bilir. Yarattığı tüm varlıklardan haberdardır. Ele ya'nemu men kâneke ve huve latiful habir. Yani o yaratan, latif ve habir olan Allah bilmez mi diyor Allah diyor. Bu ayette de açıkça inna allaha bi kullu şeyin alim. Allah her şeyi bilir.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 ''Bu mu anlamına gelir?'' diyorlar. ''Evet.'' ''Ben bu anlamı söylemiyorum, bu kadarını söylüyorum.'' ''Yani Allah Celle Celle bu sıfatlara sahip.'' mi olmaz. ''Sen Allah'ın işte bu sıfatları var.'' dersen, ''Ona organ izah etmiş olursun.'' ''O demeye gelir.'' ''O organı bunu insanlara yaratmış, benzetmiş olursun.'' ''Buna benzer, lehimlerle hareketliyorlar.'' Halbuki biz nerede duracağımızı, neyi ispat edeceğimizi biliyoruz. Diyoruz ki, ''Benzetmeden, şanına yaraşığı bir şekilde Allah sebecilerinin bildiği, tevhiyetin ancak kendisinin bildiği şekilde bu sıfatlara sahiptir diyoruz. Çok güzel hocam bak bura çok önemli. Yani sen o zaman ehli sünnet ve cemaat akıidesine mensup bir mümin olarak şunu öğretiyorsun bana. Diyorsun ki biz Kur'an'ın tüm ayetlerini masaya yatırıyoruz ve o nasların bütününden hareketle diyoruz ki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 Bu soru bile saçmalamış soru yani, yani o cisim mi, değil mi? biz böyle şeylere girmiyoruz yani Allah senecelerde <gülüyor> o kendimde... Ama ben şimdi saçmaladım mı yoksa? <gülüyor> ee, ya bu sizin değil başkalarının sorusu değil. Allah razı olsun yani ben bunları açıyorum ki çünkü karşımıza bu sorular çıkabiliyor özel <gülüyor> konferanslar tertipleyip e, Müslümanların imamlarını alimlerini cisimcilikle suçluyorlar birileri. Oysa yanlış anlıyorlar o kardeşlerimiz. Biraz bu konuları detaylı araştırmaları lazım. Evet hocam. Böyle yani bizim söylememiz Allah Çele Celaluhu'nun bize bildirdiği, Muhammed Aleyhisselam'ın bize bildirdiği açıkladığı ne ilerisine gider ne gerisine gider. Ayetler, sünnet, hadisler nasıl bir Allah Çele Celaluhu tanıttıysa bize, öylece ihan ederiz. Öylece yani selefin literatüründe yani akide disiplininde hocam e, şunu okuduk biz. Allah subhanahu ve ta'ala için ne cismi ispat etme, yani o bir cisimdir anlamında onu ispat etme, ne de onu nefyetme ciheti vardır. Yani burada tavakkuf dediğimiz sukut ediyoruz, duruyoruz. Allah subhanahu ve ta'ala el yüz göz demişse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 Başka bir alternatif yok yani. Hocam hani daha burada haddi aşanak diyorlar ya. Yani Allah ne bir şeyin üstündedir, ne altındadır, ne içindedir, ne dışındadır, ne sağındadır, ne solundadır. Yani böyle de bir şey yapıyorlar yani. Bunlar ne kadar çirkin sözler yani Allah-u Celle'ye yani. Ee, Allah-u yani ne olsun yani. E, Yoktur demeye dili varmayan bir adam gibi yani. Yoktur diyecek diyemiyor yani. Yani Allah içeride içeride kendisini nasıl tanıtmışsa o kadarını söyle kardeşim yani. Neyse bundan alıkoyan nedir yani? Varlığını yok görüyorlar artık. Yani ne doğuda ne batıda ne kuzeyde ne güneyde ne üstte ne altta ne kainatın içinde ne kainatın dışında. Nerede? Allah subhanahu ve teala'nın kitabında haber verdiğini sen söylesen Allah'a yakışandır desen yani bunun sakıncası ne, ayıbı ne ki zaten bu bizim e, ümmetimizin, ehli sünnetin yolu değil mi hocam? Evet. Maalesef bakalani çıkmış böyle diyor yani. Diyor Allah ne yerde, ne gökte, ne dışarıda, ne içeride, ne kuzeyde, ne güneyde e oysa Kur'an demiyor mu? Er-Rahmanu alel Rahman olan Allah arşa istiva etti.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 Kuran ve Sünnetin çerçevesinde dinimizi bilmeli Allah'ı öyle tanımalı. Şimdi kevam dedik. Wa kennam Musa tekdimen. Allah Musa ile konuştu. Konuşan kim burada? Fa'il kim burada fa'il? Allah. Konuşulan kim? Meful olan Musa. Yani konuşan fa'il.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 Biz de vallahi değil mi Hakan hocam Hakk'a iletilmek istiyoruz. Bize doğru yolu serdesinler. Geldik altıncı maddemiz. Altı irade. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. O dilediği şeyleri muhakkak yapandır Evet irade dediğimiz Allah-u Teala dilediği zaman yapan, irade ettiği zaman gerçekleşmesini sağlayan, dilemesi, neşiyeti, iradesi, istemesi.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 İstiva etmesi Allah'ın gökte olduğunu açık delilidir. Bakın bu ayet Allah-u Teala'nın her yerde olmadığını ispat eder. Allah-u Teala'nın katte olmadığını ispat eder. O Rabbul Alemin arşına istiva etti. Arş nerededir? Sema'nın üzerindedir. O halde istivanın varlığını doğrulayacağız. Anlamı üstü oldu, yükseldi, kurul anlamına geliyor. Ve aynı şekilde de Rabbimizin üstte olduğunu semanın üzerinde olduğunu tasdik etmiş olacağız. Evet toplam yedi maddenin üzerinde durduk sekiz. sekiz i̇ki el. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Allah iblise dedi ki ey iblis iki elimle yarattığıma Adem'e secde etmekten seni alakoyan nedir? Evet allah Subhane ve Teala'nın iki eli var. Kur'an bize bunu Kürşat hocam haber veriyor. <gülüyor> ya قال Ya إبليس يا إبليس مَن dedi ki Allah Sübhane ve Teala İblis'e ey İblis iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan nedir? Seni secde etmekten alıkoyan nedir? Ama Allah Allahu Teala ne dedi? Ma khalaqtu iki elimle yarattım diyor. Şimdi Kur'an elden haber veriyor. Peki biz bu iki elde inkar mı edelim? Hayır. İspat ediyoruz. Celalinin alay iki eldir diyoruz. Beşerin edine benzemez diyoruz. İşte doğru akide budur. Devam edelim. <gülüyor> evet. evet. allah Allahu Teala şöyle buyurmuştu. Gökte olanın size yer, sizi yere batı vermeyeceğimden Yülden emin misiniz? Ulû dediğimiz Allahu Teala'nın üste olduğunu, yukarıda olduğunu, semanın üzerinde olduğunu ve yüceler yücesi olduğunu itiraf etmektir. Ulû da Rabbimizin bir sıfatıdır. Emintum men fis-sema'i en yahsifa arda. Bakın gökte olan Allah'ın sizi yere getirmesinden emin mi oldunuz? Allah diyor, gökte olan Allah'ın bakın ayet Emintum men fis-sema'i men semai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 Ancak Rabbinin celal ve ikram sahibi vecihi yüzü baki kalacaktır. Evet, vecih maks maksat bundan maksat nedir? Muhammed Ali yüz demek. Rabbimizin Hakan hocam, Erol kardeşim yüz demektir. Yani Allahu Teala'nın bakın ayeti bu konuda sabit. Ve yabqa celal ve ikram. <Sessizlik> Ayet çok açık. Ancak Rabbinin celal ve ikram sahibi vecihi yüzü baki kalacaktır. Rabbimiz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 Allah'ım kendine isim olarak verdiğim ve kitabında indirdiğim veya mahluka, mahlukatından herhangi bir kimseye öğrettiğin veya da kayıp ilminde kendi katında kendin için saklı tuttuğun sana ait olan her isimle senden yüce Kur'anı yüce Kur'anı Kur kabrimin kabrimin buharı baharı baharı uh -huh. göğsümün nuru hüznümün üst hüznümün üst alıp atıcı ve kederimi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 Evet. Bir İnşallah. Ben e, ümit varım zaten onlara da güzendiyorum kardeşlerim hocalarım ellerinden geleni evet. yapıyorlar. Hamdüllah. Yani buraya gelip de bu azm ortaya koyanların eminim ki yaptıklarına ben bu konuda bir şüphem yok. Evet. Bu isimlerin anlamları ve ifadetleri mükemmellik ve yücelik sıfatları üzerinde üzerinde düşünülür ve bunlarla Allah'a ibadet eder.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 İtaat etmemesini ve mahluka mahlukata iyilik yapmasını öğretir. Evet. Hafs koruma sıfatı ise kulun sadece Allahu Teala'ya yönelip ona tevekkül etmesini, sebat ve güvenin oluşmasını sağlar. Evet. Gına ve rızık sıfatları kulun Allahu Teala'nın katındaki zenginliklere karşı beklenti içinde olmasını insanların yanında yanında olan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 Şirkten ne kadar sakınıyorsa o kadar Allah indinde sevimlidir. Allah subhanahu ve ta'ala kafiri sevmez, haramı işleyenleri sevmez. Şimdi bazı insanlar çok güzel evleri olmasını istiyor, villaları olmasını istiyor. İçinde havuzlar olsun, bahçeleri olsun, bağları olsun. Aslında her insan kendi cennetini kendi dünyasına göre kuruyor. Ama biz cennetimizi kitap ve sünnete göre kuralım.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 Razı olunmaz da, sevilmez de. Çünkü namaz kılmıyorlar. Çünkü namaz kılmıyorlar. Değil mi kardeşler? Herkes olsun diye Güzel. diyor, razı Peki Allah ondan razı olur mu? Neden?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 bir şey demeniz gerekiyor yok. Zaten o zaman yani Allah ibadeti ihlasla kabul eder. Evet. İhlasla yani yapılmayanı Allah kabul etmez. Tevhidle dedi. İhlas tevhiddir zaten. Yani evet. gerçekten Allah'a has kılacak <gülüyor> karşılığını ancak Allah'tan bekleyerek yaptığın ibadeti bırakmıştıkları kafirleri bir Müslüman dahi karşılığını Allah'tan beklemeden yaparsın bir şey. Yani hani ce cehenneme gelecek ilk ilk muvahitler Deli deli üç sınıf var. Bunlar Müslümanlardan olan üç kişi. Hani birisi zengin, madalyı otan insan. Cömert desinler diye yapmış ve denildi de diyorum açılersa. Evet. Ateş atıldığında. Çünkü bu madalyı aldı. Madalyı aldı. Zaten alaca oydu. İnsanlar desinler diye idi ve denildi de. Günümüzde de bak herkes hayran olmuş yedisine. <gülüyor> ee, e, e, e, ya, ya, yani işte herkesin e, bir tane bilim adamı söyle deseler Edison geliyor meşhur oldu niyeti meşhur olmak olabilir onun pazarlayarak zengin olmak olabilir bilim dergilerinde yer saygı olmak olabilir bilmiyoruz ama yani Allah için onun ne niyetle yaptığını bilir ve karşılığını verir hocam e, muhterem Mahmut hocam bir Edison şu ampulü buldu değil mi ama asırlardır, yüzyıllardır yani ampülden milyonlarca kat daha büyük enerji olan bir gündüzü veren Allah'ı neden düşünmüyoruz? <gülüyor> yani güneşi veren Allah milyonlarca büyüklüğünde ampullerden yani belki yani bilimsel olarak ispat edilmesi mümkün değil, ölçülmesi bedava mümkün ve bedava almışız yani. Allah'a dinlenmemiz için evet. Allahu ekber.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 yoksa sen darbeymiştin değil mi burnundan bir burun vermiş bir burun bir burun yok ya maşallah Allah'ım güzel yaratmış hakan hocam ya baksana Çok yakışıklı genç bir kardeşim yani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 Bir sivrisineği sivrisineğin kanadını yaratamazlar. Sivrisineği yaratsınlar diyor. onlar yani. ne yaptılar? Yani Mekanizm olarak tamamen M benzeri. Şekil o koydular. Sıç çıkması gerekiyor. Sıç çık. Şey suyu Ya, suyu çıktı. ya. Ben, ben Yani bu ne ispat ediyor Kürşat hocam? İnsan aklı, beşeriyetin aklı aciz. Rahman'ın yarattığı varlıkların önünde acizler yani. Aciz, aciz yani. Çok acizler yani. Bir atasözü var mı hocam? Arabça için. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbi. <gülüyor> Her kim nefsini kendini bilen Rabbini bilir. Ya, Bu şekilde evet. söylenir de. Aynen. Evet. Bu şekilde. Gerçekten akıllı insan ak, yani akılcı olmaz. Akıllı olur yani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 Yani öyle insanlar var ki Allah subhanahu wa ta'ala'nın şahsına, zatına küfür ediyorlar. E, yani e, geçen bize de öyle sataşmalar oldu. Evet hocam. E, e, tabi tabi. Hazreti okuyordu. E, bunu daha bileyince, bir adam, tekrar bir sandalye de, o zaman Allah çarpacağı rayanı çarpıyor. Ağla diyor fizikçi, Değil mi? <gülüyor> Stifan, Allah diyor, şey yaparken diyor, dünyayı yarattırken diyor, cehenneme onu mu atıyor diyor, ateşin bir istenleri diyor, Hı. Demek öyle ki Ve geri kalmış. Evet. Evet bunlar böyle. Acizler devam edelim. Ceberut, melekut, kibriya, azamet sıfatları kula yaratıcısını Maula Teala'yı büyük görmeyi ve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 Evet. Abi Veya Tamam. Ben. Kim okumak isterse? evet Kürşat hocam okusun. Evet. Kürşat hocam. Tamam. Ses gelmiyor. Ses, okuyayım. Ses, okuyayım. Okuyuş, sen, okuyayım. Evet. evet. Ses, ses, ses, ee, tamam. aşağı, ses gelmiyor. Tamam. Evet. Peki. Devam edelim. Peki. 32. Evet. 32. soru. <gülüyor> Pabuç altı necis olduğu zaman nasıl temizlenir? Sünnet olan pabucun altında bulaşan necaziyeti toprağa sürterek temizlemektir. Evet. Birinci delil. Sizden biri mescide geldiğinde ayakkabısının altını çevirerek altına baksın. Eğer necaset bulaşmışsa onu yere sürtsün. Sonra onlarla namaz kılsın. Evet. Sahih hadis. Sahih hadis. Ebu dağıl. Yani şimdi biz mescide giderken pabuçlarımızla beraber mi gideceğiz? Şu an halılarımıza basarak mı gideceğiz? Tabi o zamanlar mescitlerde halılar yoktu.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 Bu müstesna. Ama bu evlerde beslenen... Hayır. Av köpeği mesela evinde, bahçende o zaman salyası necis ama o getirdiğinde necis değil mi? Hiç necisin evet. necis e, Hadis bize bunu böyle ispat ediyor. Evet. Ama şu anki mesela şuralarda çok görüyoruz. Bazen istasyon oralarda falan. E, bunların hepsi mesela düşünün ki bir tabağın dilini değdirse ve hangi bir e, kabın üzerine gelmiş olsa bunlar necistir. Salyalarında mikrop vardır, necaset vardır bunların temizlenmesi mutlak anlamda gerekiyor. Çok evi evet. aygınlaştı hocam köpek besleniyor. Evet. Her gün sahiplerini gezdiriyor köpek. Yani Doğru. Şu karşı binada var evde köpek, köpek besleniyor. İkinci katta var bizim hocam köpeğin havlaması sesi geliyor. Yani bazen işte asansör falan sorun mu oluyor veya elektrik gidiyor. Biz oradan geçerken hani o sesi duyuyor havlıyor yani. Evin içerisinde. Köpek köpek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 Son bir soru daha işleyelim. 35. soru. 35. soru. Yerde bulunan necasetin temizliği nasıl olur? Sünnetten biri açıklayınız. Sünnet olan yerde bulunan necas necasetin temizliği üzerine su dökerek temizlemektir. Birinci delil. Resullah mescitte bir bedevi Arap gelerek mescit içine bevlet etmişti. Resullah ise onu temizlemek için o kirlenen yerin üzerine su dökerek temizlemişti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 ve ona öğüt veriyor. Sonra da sahabeden bir kova, bir kova su getirmelerini istiyor. Ve suyu getirtiyor ve üzerinde su döküyor. Demek ki su temizleyici, arındırıcı. Dolayısıyla bir mes mescitte olsun, bir mekanda olsun, bir yerde olsun. üzerine su döktüğümüz zaman arındırıcıdır, temizleyici. <Gülüyor> Hocam bu idrar hani konusu geldiğinde aklıma geldiğinde istibra <givessti> mı diyordunuz? Sana? Evet. Şimdi istibra olayı yok. Şimdi yani... ben geçen aklıma yani, bir şey takım Alimler öneriyor, işte küçük abdestlerinizi bozduktan sonra kırk adım yürüyün diyor. Hı. Şimdi idrar neyeceğiz? Şimdi biz kırk adım yürüyerek niye biz kendi giydiğimiz çamasını necis hale getirmeye çalışıyoruz? Ben anlamda yani Yürümesek olmuyor mu? O şöyle şu anlamda diyorlar. Yani mesela kırk adım yürü, eğer yine bir zorlanma, yine senden bir idrar gelecekse o anlamda ne yapacaksın? Yeniden dön geri yap. Ama böyle bir şey dinde yok, böyle bir şey sünnette sabit değil.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 Şeytanın dineleri verir. İşte evet, olsun. evet. Orada şeytanın e, sufilere oyunu diye hı hı. E, bir bahis sevdirmesi, giydirmesi giydilmesi. Şeylerden bir tanesi diyor ki birisi budur diyor. E, e, şeytan diyor temizleneceğim diye, işte idrarım gelecek diye yürütür. E ondan sonra hoplatır, zıplatır bir Hoplattığı ee, zaman bir daha orada Ondan sonra, sonra kendi diyor sallatır, şey bilmem oluyor. ne yapar falan diyor. Yaptıkça yaptırır diyor. Halbuki şeytan diyor, o, her hareket ettikçe diyor, gelmeyeni de getirecekler diyor yani. Bu şekilde yapacaklar. Allah diyor, Celle, Celle, Celle böyle bir şey emretmedi, Resulullah bunu emretmedi diyor. Sadece kişinin yapabileceği şudur diyor, İbn-i Cevzi'nin İki parlayla diyor, kanalı bu şekilde diyor, sıkmasıdır diyor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 illa طaretle memeye gitmenisin. Bu yanlıştı. Yani pile tahalende vallahi tekez görüyor şeyde güneyde de çok fazla. O güneyde tekez. Seni öğretti. Evet. Öğrencilerin hiç kaldı mı yani işin onun. Kalsan görürdün. Ya bu insanlarla yaşamak ne kadar zor. Bir yere tuvaletten çıkmıyor. Kalk çık artık. Bir yol kalkıyor, bir kalkıyor. Vesvese su döküyor, su döküyor, döküyor, döküyor. Yani enteresan. Çıkıyor dışarı, ondan sonra bir daha sıraya giriyor. Yürüyor, ve zuruyor, eğiliyor, kalkıyor. Mesela, Geçen o, bir her zaman şöyle Resulullah böyle bir şey yapmadı, ne yapıyorsun? Liseye giden beş şey. bir çocuk, üst üste 17 kere, kere Kuzur Yok oran kuru ya kaldı, yok oran kuru. kuru kaldı. 17 defa, artı bu vesvese. Ya, bunun sonu işte şu, ilgileniyom şimdi diyor her tarafın buradasın, çık oradan <gülüyor> demiş tamam mı? Kuşkoş olur. Çocuğu de başka kuş, kuş, kuş, kuş, kuş, o da bir şey bir arkadaş, kuş, çok güzel evet. oğlum, her tarafın buradasın, çık vesveseyi, yenilme 17 kere mu çıkıyor musun? Giliyor mu mu çıkıyor mu çıkıyor musun? Giliyor mu çıkıyor musun? Geçim yakada sürdüm, bu Abtestsiz namazlanacak şekilde. Muhammed hocam, bak kürşad hocam müthiş bir soru sordu. Bir dinler yani, misiniz? Bir bak hocam. Da o da yeni bak, o, bak hocam. bak hocam. Dinleyelim bak hocam. Dinleyelim bak hocam. Dinleyelim bak hocam. Dinleyelim bak hocam. Dinleyelim bak hocam. Dinleyelim bak Dinleyelim bak hocam. Dinleyelim bak hocam. Dinleyelim bak hocam. Dinleyelim bak bak hocam. Dinleyelim bak hocam. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Hocam bakın e, şu Hasan. On e, günlük, bir ara, 10 günlük 10. mahallesinde Hasan Hoca diye biri var ya. Hmm. Onun bir halifesi. Garaylanda hmm. ee, Karaylan Caddesi'nde e, bir tane nakıboğlu diye birisi çıktı. Hmm. Orada e, bir Hasan a, Hocanın halifesi Mustafa Hoca diye birisi var. Yaşlı bir adam. E, çok hürmet ediliyor ona. Onun için tam uzak yerlerden geliniyor. Öyle bir şey. Ee, bir gün e, namazı kıldırdı bütün cemaat toplanmış e, döndü cemaate dedi size bir şey söyleyeceğim biz de dikkatle dinledik önemli bir şey söyleyecek herhalde. cebinden şöyle bir çöp çıkarttı hocam kipik çöpü, çöpü gibi işte bu benim çöpüm işte de bu benim pamuğum dedi böyle bunu dedi alırsınız Kamışınızın içine Allah Allah sokarsınız diyor tamam mı yöntem buymuş bu bunu yapın diyor gerçekten millete böyle huşuyu da dinliyor. Söyle şey. sorma başlamıyor. <gülüyor> ee, yani Allah sende seni böyle bir şey imketmedi yani Rasulullah sallallahu aleyhi ashabta böyle bir şey yok. Biz sormak. Biraz duydunuz gördünüz. Biz zat gördük. <gülüyor>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 orada derin sorsam ki hocam seni orada ne yaparlar yani şutlarlar yani anında ben, ben, siz, ben neyse e, dersi bitirelim inşallah çayımızı içeceğiz Allah'ın izniyle subhaneke Allahümme ve bihamdek eşvedü ennâ ilahe illa ente ve estağfurke ve tuğbu ileik size bir içli köfte ikram edeceğiz inşallah İsmail Esma-i ilgili ben bir şey söylemek istiyorum ümran getirebilirsin ümran